Çıkkastı Kainat Bugün 11 Şubat Çarşamba Yıl 2015 Ay 2 Gün 42 Kasım 96 1436 Hicri Rebiül ül Ahir 21 1430 Rumi Ocak 29 Fırtına Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi, Marif takvimi. Merkez Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madri Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın Açılışta da olimpiyatlarda kullanılan marşın marşı çaldık NBC'de sık sık kullanılan bir olimpiyat oyunlarını izlendiği zaman kullanılan bir müzik bu Aslı Leo Arno tarafından bestelenmiş ve borazancının rüyası diye bestelenmiş ama sonradan John Williams aranjman ve bir potpuri haline getirmiş. Biz de onu çaldık. Olimpiyat fanfarı ve teması adı altındaydı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano açıklayacak.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 Olimpiyatlar Yunanlar birbirlerini öldürmeye bayılırlardı ama savaşmanın dışında başka sporlarla da ilgilenirlerdi. Yarışmalar olimpiya kentinde düzenlenirdi ve Yunanlar olimpiyatlar boyunca savaşları bir süreliğine unuturlardı. Hepsi çıplaktı. Koşucular, cirit ve disk atanlar, atlayanlar, boks yapanlar, güreşenler, at binenler ya da Şarkı söyleyerek yarışanlar. Hiçbirinin ayağında marka ayakkabılar yoktu. Sırtlarında da ne son moda formalar ne de kendi parlak tenleri dışında başka bir şey olurdu. Şampiyon olanlar madalya almazlardı. Defne dalından yapılan bir taç, birkaç, zeyt, birkaç testi zeytinyağı, ömür boyu bedava karnını doyurma hakkı ve halkın saygısıyla hayranlı. İlk şampiyon Korebus adında biriydi ve hayatını aşçılık yaparak kazanıyordu. Şampiyon olduktan sonra da aynı işi yapmaya devam etti. İlk olimpiyat oyunlarında bütün rakiplerinden ve korkunç kuzey rüzgarlarından daha hızlı koştu. Olimpiyatlar paylaşılan ortak bir kimliğin kutlamalarıydı. Bu bedenler sözcüklere başvurmadan... Spor yaparak şöyle demek istiyorlardı. Birbirimizden nefret ediyoruz, birbirimizle savaşıyoruz ama hepimiz Yunanlıyız. Ve bin yıl boyunca böyle devam etti. Ta ki muzaffer Hristiyanlık tarihe karşı gelen bu çıplak paganları yasaklayana kadar. Yunan olimpiyatlarına kadınlar, köleler ve yabancılar hiçbir zaman katılmadılar. Aynen Yunan demokrasisine katılmadıkları gibi. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Kısal Yayıncı Tarihte bugün neler olduğuna da çok kısaca bakalım. 1916'da bugün Emma Goldman tutuklanmış. Doğum kontrolünü üzerinde konuşma yaptığı için gerekçe bu. 1938'de bugün BBC televizyonu ilk dünyanın science fiction bilimkurgu televizyon programını yapmış. Ta 1938'de bugün ve Karel Čapek'in R.U.R. adlı oyunundan bir uyarlama olarak yayınlanmış bu. Aynı oyunda ilk kez robot kelimesi de geçiyor. 2011'de de ilk Mısır devriminin. İlk dalgası sonuçlanmış bugün. Ve Hüsnü Mübarek eski emekli asker ve diktatör istifa etmek zorunda kalmış ve bütün iktidarı yetkilerini de 18 günlük protestoyu bunun sonunda durduramayınca yüksek askeri Şura'ya vermiş. Sonradan gerisini tarih olarak biliyoruz. Fazla anlatmayalım. Durum böyle. Günün Haberlerine bakınca savaş ve barış haberleri epey var ama ona girmeden bir şey yapalım. Havadan sudan bahsedelim. Kar tatili devam ediyor. Evet. Yoğun kar var. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası tamamen tıkanmış vaziyette kar fırtınalarıyla hem de Türkiye'de çeşitli yerlerde kar tatiline öğrenciler girdi. İstanbul'da dahil buna seferlerin de bir kısmı yapılamıyor deniz seferlerinin ama onunla ilgili başka bir şey de var bunun bunu, durumu düzeltmeye kararlı bir Amerika Birleşik Devletleri hükümeti var hangi durumu? hava durumu. yani iklimi iklim bozukluğunu Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi iki yeni rapor yayınlanmış ve meseleyi çözmek için B planına uygulamaya başlıyormuş yani güneş radyasyonu yönetimi diye bir şey SRM Solar Radiation Management kulağı hoş geliyor evet pahalı gibi geliyor daha güneşi aklıma. yöneteceklermiş bir de carbon capture and storage CCS diyorlar buna da karbon yakalama tutma ve depolama teknikleri evet bu iklim değişikliğine karşı B planı yürürlüğe konmuş. A planı neydi? İşte onu soruyor. Common Dreams'de Pat Mooney'de oradan onu sormuş. Pat Mooney bu konularda yazan ETC grubunun yazarı, küresel eylem gruplarından bir tanesi. Sosyoekonomik ve ekolojik konularda dünyanın en yoksul ve kırılgan durumdaki e, insanların, halklarına yardım etmek için kurulmuş bir kurul. O da soruyor. E, peki, e, A-planına ne, ne oldu diyorlar. A-planı doğrudan doğruya işte fosil yakıtları yerin altında bırakmak, yenilenebilir enerjiye geçmek, yani makul olanı yapmak yani. Ondan vazgeçmiş ama Amerikan Bilimler Akademisi. E, yalnız şöyle bir sorun var bu işte çeşitli teknolojiler bunlar henüz denenmemiş ve denenmesi de imkansız diye ee, bu konular üzerinde oldukça yeni son ve etkili bir kitap yazmış olan Neo McLean'ın kitabından bir bölüme bakacak olursak denenmemiş bu jeolojik mühendislik geoengineering diyorlar eee yani laboratuvarlarda ve bilgisayar modellemelerinde çalışılıyor bu konuda fakat açık havada denemesi yapılmam zaten yapılmasının da istenmediği bir şey çünkü yapıldığı zaman sonuçlarını kimse bilmiyor ne olacağını yani böyle denizlere tuz serpmek güneşe uydularla şey yerleştirmek aynalar yerleştirmek gibi deli saçması şeyler var yani şey de demiş Martin Bunzl diye Rutgers Üniversitesi'nden felsefeci ve iklim değişikliği uzmanlarından biri demiş ki e, çok ciddi etik problemleri var bu geoengineering, geoengineering denilen şey mühendisliğin ya yani toplum mühendisliğinden sonra gezegen mühendisliğine geçtik anlayacağın yani yalnız canlılar diye cansız her şey üzerinde deney yapıyor insanlık. Şöyle bir şey mesela tıpta tabii bir aşıyı deneyebilirsin. Bir insanın üzerinde demiş. Ve sadece o insanın üzerine risk olur. Yani kabul ediyorsa, öyle ölümcül bir durumdan kurtulmak istiyorsa aşı deneyebilirsin. Fakat kimseyi de başka kimseyi riske atma, atmazsın aşıda. Fakat bu jeolojik mühendislik konusunda atmosfer çapında bir model yapıp bir bölümünü kontrol etmek imkansızdır diyor. Neumiklain'in kitabında da aynen var bu. Ve yani tam gezegen çapında bir yorumlama yapamazsın. Bu teknolojileri milyarlarca insana o zaman çünkü kobay olarak kullanmak zorunda kalırsın. Ve yıllarca bunu yani tarihçi James Fleming de bu deneyimlere, deneylere şey demiş... ...jiyolojik mühendislik deneylerine denenmemiş ve denenemez... ...ve üstelik de inanılmaz derecede tehlikeli demiş ama Amerika kararlı görünüyor. Evet, Amerika kararlı görünüyor ama hiç seksi değilsiniz. Bunu da ben söylemiyorum, Obama söylüyor. Alman televizyonu, Boks'a konuşmuş. İklim değişikliği medya için seksi bir haber değil medya için yapması zor bir haber ve reytingde getirmiyor demiş. O nedenle terörizm tehlikeleri, terörizm tehlikeleri, çatışma haberlerinde daha fazla bakılıyor ve daha çok abartılıyor demiş. Bu karşılaştıramaz yani. ama Ama da kendisi de çok hoş bir insan doğrusu. Son iki, kalan iki yılında bu sefer değişik bir şeye geçmiş. Ve diyor ki coğrafi olarak ...tamamen sınırsız bir savaşa girişiyoruz. Hmm. O da jeolojik mühendisliği bir başka türünü uygulamaya karar vermiş. Zaten altı aydan beri herhangi bir kongreden, parlamentodan herhangi bir onay, oy almadan... ...ve anlamlı bir herhangi bir tartışma yapılmadan savaşa girmiş durumda. Evet işi. ama Obama'nın e, haber teorisine, medya teorisine göre gene seksi bir haberdir. Gene teorik bir haber altına doldurulması gereken bir haber. Onun yerine doğrudan bir infaz haber olsa, kafa kesme, insan yakma, ne bileyim uçak düşürme, hı hı. otel patlatma gibi durumlar olsa daha fazla reyitim getirebilirdi bu teoriye ama, göre. Ama, ama zaten he. bu teori ortaya çıkaran, bu anlattığım durumları ortaya çıkaran da galiba sizin bahsettiğiniz durum. Evet ve Obama'nın kendisi seksi. Evet. Bir de o var yani. Ucu o sende. Ortumun ucu onda. Evet orada. Ucu, ucu onda. Obama yani böyle bir e, Yetki almaya da lüzum yok demişti. Fakat geçen hafta birliğin durumu konuşmasında tersini söylemişti. Bu misyonumuzu gösterelim, bir karar alalım, gidelim, yürüyelim demişti. Şimdi yetki istiyor. Sınırı, haddi hesabı, sınırı olmayan bir savaşa giriyor. IŞİD, düşman IŞİD. Bunun anlamı bana göre. İdiya'da. Bunun anlamı bana göre e, insansız hava araçlarının Irak üzerinde ve Suriye üzerinde vızır vızır uçması demek. Evet. Yani başka bir anlam yok. 2001 senesinde zaten Obama doktoru diye yeni bir askeri doktorun tezi ortaya atıldı ve bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük çıkarmalar Irak'taki, Afganistan'daki gibi büyük çıkarmalar yapmak yerine Pakistan'da, Yemen'de, gene Afganistan ve Irak'ta kullandıkları drone saldırılarını daha da arttıracağının e, planı yapıldı. Böyle bir plan üzerinden de gelecekteki saldırılarında şekilleneceği söylendi. İşte bunun en belirgin meyvelerinden birini göreceğiz gibi duruyor. Ama bakalım hep beraber göreceğiz kanlı da olsa. Göreceğiz. Seksi bir durum olacak. Ama öyle... drone saldırıları da seksi değil. Hiçbir şeyden anlaşılmıyor ki öyle ve haberler de evet. öyle. Evet. Ölen çocukları, ağlayan anneleri, dökülmüş bağırsakları, kopmuş kafaları görmüyoruz. Görmüyorsunuz. Sadece rakam olarak geliyor ve siz bakıp geçiyorsunuz rakam olarak bir de üstelik de bunlar ölenlerin hepsi milis komutanlar diyor. Evet, militanlar komutanlar diyor falan. Halbuki baktığınız zaman yakın tarih içerisinde ya düğün konvoyları vuruluyor ya da evinde sakin gezakin oturan insanın çatıları vuruluyor. Cenaze konvoyları ya da ee, evet. Yani terör olarak da misliyle geldi geliyor o zaman. Onlar yani siz siz yakıyorsunuz. Chrisager de yazmıştı son yazısında. Biz onları roketlerle yakıyoruz evlerinde birbirlerine sarılmış duran aileleri onlar da yakadı pilotu kafese koyup yakıyor bakalım ne olacak diyor karşılıklı bir simetrik bir durum olduğundan bahsediyordu ondan da bahsedelim zaten Obama acaba Ukrayna'da da drone kullanmayı düşünüyor mu ona da bakmak lazım ama çatışma bir diyorsa <gülüyor> Ukrayna'da bu arada çok seksi evet Maalesef Rusya kötü bir karar verdi stratejik olarak demiş Obama. Avrupa için kötü, dünya için kötü ve bu saldırı karşısında ve bu kötü kararlar karşısında biz onlarla konuşmaya devam edemeyiz. Onları ikna edemeyiz aksine onlara dünyanın birleşik olduğunu ve bu şeyin saldırının bedelini ödetmeye kararlı olduğunu onlara böyle. ispat edelim. Aynen böyle demiş. Ne zaman demiş bunu? Çünkü 2-3 gün öncesine kadar söyledikleri Rusya büyük bir ülke, ordusu da kuvvetli bir ülke, e, saygı duymalıyız. İzmir'in Ama aynı zamanda Putin'in sağa sola belli olmaz olarak nitelendirdiği cümleleri de kurmuştu. Evet, şimdi son konuşması bu. B planı bu. Hmm. Jeolojik planlama gibi, jeolojik mühendislik gibi, politik, jeopolitik bu da. Geoengineering, geopolitics. Gezce konuşuyor. Gösterelim onlara demiş 5004 kişiden 5400 kişi öldü en az. Şimdi Ukrayna, Rusya, Ukrayna ve Fransa liderleri konuşuyorlar. Bir senede devam eden bir savaş hali var. Evet. Yaklaşık bir senedir. Belarus'ta Onu konuşuyorlar. Beyaz Rusya'da Minsk te başkenti. Bakalım ne olacağını bilmiyoruz. Fakat e, A planı, B planı derken bu gidiyor. Bir de nükleer şeyler var ayrıca. Sınırsız savaş bir yandan gidiyor. Bir yandan da nükleer haberlerimiz var. Türkiye'nin Tabii tabii. Türkiye'nin makus kaderi, makustu değil mi? Makus. Makus kaderi Mısır'a benzeyecek gibi duruyor. Ya da Mısır'ın Makus kaderi Türkiye'ye benzeyecek gibi duruyor. Putin, e, Abdülfettah El-Sisi, Başbakan Özür dilerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek sevmediği isimlerden biri olan Abdülfettah el O da Cumhurbaşkanı. O da Cumhurbaşkanı. Ziyaret etmiş. Ve e, bu ziyaretinin ardından da yeni bir nükleer enerji santralinin e, inşasını e, da Rusya'ya destek. Rusya'dan destek istediklerini söylemiş. Müjdelemişler. Onlar da nükleer enerjide Rusya'nın desteğini hay, hay. bekliyoruz mesajı verilmiş. Bu da e, Sputnik Türkiye'den haber. Rusya'nın sesi miydi bu? Evet eski Rusya'nın sesi. Yeni Rusya'nın sesi Olmuyor. Hangisi? Yeni Rusya diye bir şey oldu mu? Olmuyor. Yakın zamanda gördüğünüz Sovyetlerden sonra var. Öyle bir argüman olmadı Rusya'da benim bildiğim kadarıyla. Olmadı. Yeni Türkiye'de var. Türkiye yeni, yeni Türkiye. var. Çok yeni var. Az yeni var. Yenilenecek olan var. İnşaat halinde olan var. Onu kavramları Türkiye'de bol bol görebilmeniz mümkün. Ama Rusya Rusya'dır. Evet. Sizi, nükleer enerjide Rusya'nın desteğini bekliyoruz. Mesajı vermiş. Ve görüşmelerde ne çıkmış? Ne hangi karar? Hay, hay. Mısır'ın ilk nükleer enerji santrali projesi için Moskova'nın ile işbirliği yapması planı ve iki lideri gülümseyerek el sıkışırken görüyoruz. Daha Aralık ayında değil miydi Türkiye'de Putin? Ben evet. mi yanlış hatırlıyorum? Ya evet. da Kasım ayındaydı galiba. İki lideri ay sonra... gördük Türkiye'de, yeni Türkiye'de. Evet. O da gülüşüyorlardı. Nükleer o. konusu konuşuldu, doğalgaz konusu konuşuldu. Evet. Ve ardından da şimdi Mısır'a gittik. Mısır'da mı nükleer konusu konuşulmuş? Evet. Gaz konusu da konuşulmuştur muhtemelen yakındaki gaz rezervleri ile alakalı olan durumlar. Evet. Konuşulmuş. Rosatom'un başkanı sergi yok. O Rosatom değildi. Ben karıştırdım. Gazprom'la karıştırdım. Gazprom. Rosatom başka atom. O atom enerjisi ee, sergey Kiryenko ve Mısır elektrik ve Yenilenebilir enerji başkanı Muhammed Şeker. Şeker gibi. Onun tarafından imzalanmış anlaşma. İlk nükleer enerji santrali projesi konusunda Mısır yönetimiyle işbirliği yapıyorlar. Ama yani Mısır'ın etrafındaki ülkelere baktığınız zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a kadar birçok ülke onlarca nükleer santral inşaatına girişmiş durumda ya da proje olarak ellerinde bulunuyor. Petrolün bir gün biteceğini ve ardından enerjiye muhtaç kalacaklarını ve sattıkları tek ürünün bu olduklarını anladıkları zaman bu ülkeler kendilerine direkt ilk olarak gördükleri durak, bu ülkelerin gördükleri durak nükleer santraller. Yani Mısır'ın da nükleer santral yapması bu kaygı verici tabloyu daha da arttırıyor. Ama Suudi Arabistan'dan kimse bahsetmiyor mesela. Bahsettim. Ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kullanılan nükleer santrallerden. Ki Aman bunların da. da muhtemelen Fransa gibi ülkelerden yapılıyor. Bir kontrol etmek lazım. Bakalım. Bugün nükleer konusunda biraz daha duracağız zaten. Benden de güzel bir haber var. Bernie Sanders bağımsız senatörü sosyalist kendi deyimiyle ve yiyecek seçimlerde de başkanlığa adaylığını koymayı düşündüğünü açıklamıştı. Önemli bir, yani söylemi değiştirebilecek güçte de bir seçimi kazanmasına imkan yok ama başkanlık seçimini. Fakat Amerikan senatosun en tutarlı ve ilericilerinde ilerici insanı sayılabilir. Ee, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kongrede 3 Mart'ta yapacağı konuşmaya katılmayacağını açıklamış dinlemeyecekmiş Neden? protesto ediyor çünkü İsrail'in şey, büyük elçisi Ron Dermer ve e, meclis başkanı cumhuriyetçi John Boehner en sağcı adamlarından biri o ikisinin düzenlediği bir şey vardı Başkan Obama'nın İran'la konuşmalarını baltalamak için yapılmış. Sabote etmek için bir şeydi. Plandı bu. gelip ne, ne ne konuşacaklardı? Tabii ki nükleer. İran'da nükleer zenginleştirme programı ama sivil ve asla bombaya gitmeyecek şekilde. Fakat dönüm noktası olabilir diyor. Bu konuların en önemli analistlerinden biri olan Juan Cole, informed comment yazarı diyor ki Ortadoğu politikasında bir değişiklik olabilir Amerika'nın diyor bu. Çünkü e, yani şimdiye kadar e, Bernie Sanders bir tek İsrail'i de sonuna kadar destekleyenlerden biriydi iç politikada diyor. Hatta ben bir e, New York'ta 20 e, yani Eylül ortasında gittiğimiz zaman e, iklim konuşmalarına yaptığımızda geçen sene bir büyük bir kilisede Unitarian Kilisesinde konuşmacılardan biriydi Bernie Sanders ve son derece iklim meselesinde Finlanda esaslı şeyler söylüyordu fakat İsrail politikasında savaşı desteklediği için protestoya da uğradı kilisedeki şeyde gördüm gözümün önünde geldi protesto şimdi değiştirmiş fikrini ve bu çok önemli diyor çünkü İsrail'in lobicileri üç şey yapıyorlar İsrail politikasını eleştirenleri ne kadar haklılık payı olursa olsun ağır şekilde cezalandırma bir ilke. Ya yani onların ilke dediği şey. İkincisi Amerikan Yahudi gruplarını İsrail'in politikası ne olursa olsun desteklemezse desteklemek için birlik ve üçüncüsü de bunları desteklemek için parasal destek yapmak Kongre'de ve diğer bütün ...resmi çevrelerde bürokratlara para desteği. Fakat şimdi mesela bir Yahudi olan Stephen Cohen de Demokrat Parti'den o da boykot etmeyi düşünüyormuş. Netanyahu'nun şeyini düşün. Ve böylece ikinci, üçüncü ilkeler hatta birinci ilkeleri de düzenli yapamıyorlar. Yani Netanyahu belki de biraz fazla ileri gitti bu sefer ve kendi Amerika'daki gerçek temelini de bazını da etkiledi. Ay pak diye son derece etkili çalışan bir lobby de baltalamış oldu diyor. Bunu da belirteyim nükleer derken. Peki başka nükleer ne var? Buldum Seks... buldum buldum şeyi buldum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki nükleer santral inşaatlarıyla alakalı bilgi. Önümüzdeki 20 yıl için Suudi Arabistan tam 16 tane nükleer santral inşaatlarında başlamış. Daha doğrusu planlıyormuş. Daha başlamamış. 2022'de yani. bitireceklerine göre bir önce başlamaları gerekiyor o deadline yetişmeleri için. Eğer böyle bir felakette götürmek istiyorlarsa kendi ülkelerini. Evet 7 seneden önce bittiğini hiç duymadım ben. 2022 senesinde kadar 16 nükleer santral bitirmeyi planlıyorlar. 2015'teyiz. Bilmiyorum. 7 seneden kısa hiç duymadım yani. Hangi ülkelerle çalışıyor ülke, derseniz. Bu dünyanın en, iyi, en ileri ülkesi Fransa bile bu konudaki bildiğim kadarıyla o bile evet. yedi, yani daha şeydeki Finlandiya'dakini bir türlü bitiremediler. Araba Fransızlar. Bitmiyor evet. Onu çeşitli teknik sorunlar ortaya çıkmıştı. Ol. Peki. Çünkü... Bir, Birleşik Arap Emirliklerinde dört tane inşaat varmış. Onlarda 2020'ye kadar bitirilmek isteniyormuş. Evet, pırıl pırıl ışıltılı açık gazete haberlerini izlemeye devam edeceğiz. Rusya'da ikine başlamış, Türkiye'de de duruyor işte. 80 Türk öğrenci daha Rusya'da nükleer enerji eğitimi alacak. 9 birbirine girecek ülkelerde 20 tane nükleer santral olduğunu düşünebiliyor musunuz? Heyecandan titretiyor bu beni. Mersin'de nükleer santral kurulmasına ilişkin Türkiye-Rusya anlaşması çerçevesinde 80 öğrenci daha gidiyormuş. Açık gazeteden Yok hayır. Giden yok değil mi? Yani belki siz gitmek istersiniz ama bizim bu taraflarda pek nükleer taraftarı yok. Avludan bir iki kedi gönderileceğini duydum. Mutant kediler mi? Avluda mi kaldı havaya bakın Allah aşkına. Bizim ev yedinci katta, yedinci katta kapının önünde iki tane kedi var. Bir tanesi siyah bir tanesi beyaz olmak üzere. Buradan da ses nelerim, Dinleyicileri apartmanların kapısını açsınlar gerçekten de. Hiç e, yabancıdır başka kişinin evidir diye bakmıyor kediler. ve sokak hayvanları direkt apartmanın içine dalıp ...kenarda büzüşüp uyuyorlar. Siz evet, de bu konuda yardımcı olabiliriz. Peki ben nükleere son olarak bir döneyim. Daha doğrusu iki haberimiz daha var. Kedilerden... Üç haberimiz daha var. Üçünü de söyleyeyim. Tahran'dan batıya nükleer resti çekilmiş. Ayetullah Hamane'yi bizzat konuşmuş büyük Ayetullah. Humane. En yüksek karar mercii, dini lider... Ve nükleer müzakereler konusunda Amerika'nın açıklamalarını atıfta bulunmuş kötü anlaşma olacağına hiç anlaşmayalım daha iyi demiş. Bir nükleer rest çekmiş. Bilmediğimden ötürü soruyorum. İran'da dini açıdan en yüksek karar merci mi? Yoksa ülkenin en büyük karar merci mi? Hayatullah Maneh. İkisi aynı şey. Hı, evet. Ve İran şey, laik ülke değil. Ama ha, yani bir ayrılık var muhtemelen değil mi? Mesela ııı e keriyle yan yana yürüdü ya da el sıkıştı diye Dışişleri Bakanlığı'nın en yüksek isimini, Dış Bakanı daha doğrusu, e, yargılamak gibi bir durum ortaya çıktığı zaman bir kuvvetler ayrımı denilen şey insanın aklına geliyordur. Evet. Ama yani e, bu gibi durumlarda görülmüyor galiba. Tek isim, tek kişi söyleniyor. Tabii ki orada da var bir ciddi bir kuvvet dengesi. Ee, yani sembolik ağırlığı fiili ağırlığından daha yüksek aslında her şeye evet. rağmen. Ama gerçekten de insanın üzüntü verici e, durumlarda ortaya çıkarabiliyor. Bir, yan yana yürüdükleri, yürüdükleri gerekçesiyle bürokratların gazeteler tarafından e, ya da dini otoriteler tarafından yargılanması eleştirilmesi. Evet. Yani mesela müzakereler bu sebeple çökerse ruhani gidecek diye haberin devamı da geliyor. Sadece yan yana yürüdüler. Neyse. Evet. Aliada Kuito gemisine tepkiler de sürüyormuş nükleer demişken söküm için getirildi ve yetkililer her temiz dediler ama radyoaktif atık barındırdı öne sürmeye devam ediyor Kuito rafineri gemisi karaya yanaştırılmış tepkiler devam ediyor Angola istemedi söküm için Türkiye'ye getirildi İzmir Alia liscesinde karaya yanaştırıldı sökülecek. Ve bütün radyoaktif ya da değil atıkları da oralara gömülecek, gömün diye bağıracaklar. Ama şu çok önemli, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın radyoaktivite ve e, bunun gibi konularda ne kadar deneyimli olduğunu gördüğümüz en, temel, e, en akılda kalacak kıl, örneklerden bir tanesi oldu bu kuytu gemisi. Çünkü bakanlık, Türkiye Atom Önerisi'nin yetkilendirdiği bir heyeti, ee, radyasyon ölçümlerini yaptırmak üzere gemiye göndermişti. Denizcilik ve Sörve Hizmetleri Limited şirketinin gemide radyasyon ölçümleri yaptığını belirterek buradaki değerleri aktarmışlardı. Özür dilerim. TAEK yetkilendirmişti bu insanları. Ee, ölçülen değerler TAEK'in 50 mikro radyan sınır değerinin altındadır açıklaması yapılmıştı. Yani Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bu nükleer konularında çalışacak olan en temel kurum. Rusya'yla doğrudan çalışan kurumatta bu e, Rusya'yla beraber o e, Ak yapacak yapacakları e, e, neymiş? O değil miymiş? Mikroradyan vaziyeti. Yani 50 mikroradyan sınır değerinin altında değil İlk önce demeç verilmiş. Böyle bir açıklama yapılmış. Ardından bu konuyla alakalı çalışan uzmanlar da akademisyenler isyan etmişler. Burada radyan değil, röntgen denilmesi lazım diye. Bir 400 metrelik olmuşum. gemiyi 4 saatte inceleyip gemi temizle açıklaması yapılıyor. Herhalde turistik gezi yaptılar. Çünkü 4 saatte radyoaktif inceleme yapılamaz demişti mesela. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğul. Yanlış köşeye geçti. Ha pa pardon. Gemide Açık gazte magazin ekini bugün veremiyoruz. Bugün de zaten genellikle pazartesi. Çok veriyoruz. az kaldı bu. Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilileri de ilk yaptıkları azık açıklamada ya biz mikro radyan dedik ama siz onu mikro röntgen olarak değiştirin. Bunu düzeltmek gerekiyor diye de açıklama yapmışlar. Yani Taykin e, bu konulardaki çalışan, nükleer konusundaki çalışan en büyük kurumun yaptığı ufak bir hata. Ama belki de nükleer santrali inşa edildiği zaman ne kadar büyük bir hataya dönüşebileceğini gözünüzün önüne getirin. Saçlarınız dökülüyor gibi. Neyse. Getiremiyorum. Gözlerim kamaştı. Bu arada da bir milliyetten dün ilginç bir haber verdi. Son onunla kapatalım. Dünyayı ürküten görüntü. Felaket silahı mı kullanıldı diye Ukrayna'dan gelen video görüntüleri dünyayı sarstı diye bir bilgi verdi. Baktım. Hakikaten ürkütücüydü. Görüntülerde nükleer silah patlaması sonrası oluşana benzeyen mantar şeklinde bir bulut meydana gelmiş ama başka yalnız nükleerde değil bombalarda. Mantar tabancası da değil bu. Bayağı Yüksek dozda bir bomba mı? madde deposuna atılan bir bomba bu. Evet. Böyle bir nereden çıkarttılar? Bir fabrikaymış burası. Ardından da alev topuna dönmüş ve videoda da görebileceğiniz gibi izlemişsinizdir muhtemelen. Ee, büyük bir alev topu gökyüzüne doğru yükselmiş. Ukrayna kaynaklı 200 ölüden bahsediyormuş. Atom bombası metaforu kullanılıyor. Fotoğrafı videolarına Metafor. baktığınız zaman da. E, benzer bir durum ortaya çıkıyor. Neyse ki abi. metafor çıkmış sadece 250 ile beraber. Açık kaste. Well, I'm nice, in the devil was at the stop He started bolling all of us up I'm on fire, far the I'm on fire, far the I'm on fire, far the moon the line Come going look behind I the devil doing line and I'm I'm on fire, far the I'm on fire, far the I'm on fire, far the moon the line Let's go Smart. The race was won Here come the devil doing a hundred more so I'm a moonfire, ride move man I'm a moonfire, ride move man I'm a moonfire, ride move man Down the line Let's drag it in Oh, my I'm saying, I move move I move down the line I Well I've led an evil life say but just I'm saying, I move move I move down the line Race with the Devil Gene Vincent'tan dinlediğimiz bir parça Şeytanla Yarış Bu da Gene Vincent Asıl Vincent Eugene Craddock 1935'te Bugün doğmuş ve 1971'de Çok genç yaşında Hayata veda etmiş bir Motosiklet kazasında Galiba araba hatta pardon Ve rock'n'roll'un Öncülerinden biri Rockabilly denen öncü müzik türünün öncü elemanlarından bir tanesi yaşasaydı bugün 80 yaşında olacaktı. Tam onu kutlamış olduk. Müsaadenizle Ukrayna Meclisi'nde neler konuşulduğundan devam etmek istiyorum. Çünkü yarıda kalan haberler sizin de olduğu gibi benim de rüyalarıma giriyor. Ee, Ukrayna Bu büyük patlamadan sonra ilk yarım saatte bahsettiğimiz ve çıkarken konuştuğumuz Ukrayna'da meydana gelen büyük patlamadan sonra ee, Ukrayna Milli Birlikler Komutanları'ndan Milletvekili Dimitri Yaroş Mecliste konuşmuş. Açıklama yapmış sabah saatlerinde. Demiş ki: "Dün bizim gece dün gece bizim topçu bataryası ayrılıkçıların silah deposu olarak kullandıkları kimya fabrikasını vurdu. Orada bulunan 20 grad fücesi, 30 zırhlı araç ve 20 düşman imha edildi." demiş. 20 mi? 200 düşman imha edildi demiş. 200 düşman mı? Evet. Roketlerin arasında da oluşan düşmanlar mı? bilmiyorum. Donetsk'in ayrılıkçı komutan yardımcısı Eduard de Rus haber ajanslarına yapmış bir açıklama. Can kaybı olmadı demiş. Sadece yaralılar bulunuyor demiş. Bu da pek inandırıcı değil. Diğerindeki 200 düşman imha edildi de pek inandırıcı değil. Ama her ikisi de korkutucu açıklama. Ama çok 5, büyük bir patlama olmuş. Şu anda 5400 civarında olması ölülerin in inandırıcı mı? O inandırıcı. Ben i̇nandırıcı bence. Evet. Ben size, evet. Ee, evet. Böyle bu arada ölümlerden bahsederken şeyi de söyleyelim. Hani sen dronlardan bahsedelim demiştin. Evet. Dronsuz bir günümüz geçmiyor. Dronsuz yaşanamaz zaten. NATO'nun drone insansız hava aracı denen vuruşuyla 8 kişi ölmüş Afganistan'da, öldürülmüş, parçalanmış. Öldürülenler kim? Bir bakalım öldürülenler Komutanlar. NATO'nun yaptığı açıklamaya göre muhtemelen komutanlardı. Yoksa sivilleri öldürdük, parçaladık dediklerini düşünüyorlar. hayır. Taliban komutanı evet. Ee, ama de geçtiğini söylüyorlar. 6 senede Guantanamo'da e, hapis yatmış olan bir komutanın olduğu, komutan olduğundan bahsediliyor haberlerde. Molla Abdülrauf evet. da ölmüş, damadı da ölmüş, Helman da oluyor güney eyaletinde, sekiz kişi e, öldü, bunlar tehdit ediyorlardı bizi demişler, bilmiyoruz. Öte yandan, e, şimdi bu haberi nasıl yorumlayacağımızı bilmiyorum ölümden bahsederken, tipik aslında dünyanın durumunu çok iyi yansıtan bir haber diye düşünüyorum. Afrika'dan 29 göçmen maalesef aralarında taraf gibi gazetelerinde bulunduğu ciddi gazetelerinde bulunduğu pek çok gazete kaçaklar öldü filan diye geçiyor yakalandı filan. Halbuki bunlar insan her zaman söylemeye çalıştığımız gibi unutuluyor. Libya'da e, Libya yakınlarında Akdeniz'de e, de kurtarılmışlar. Dur hemen sevinme. Çünkü sonradan öl kurtarılamamışlar ölmüşler. Soğukta. Nasıl oluyor? Soğuktan. Hmm. soğuktan ölmüşler hipotermiden gitmişler Akdeniz de bu sıralarda soğuk yirmi dokuz kişi yalnız yani bir, bir seferde yirmi dokuz kişinin kaçak derlerdi ama diyemeyeceğim yani yüzden fazla insan bir şey şişme botla İtalya'ya iltica etmeye çalışıyorlarmış bir şekilde ulaşmaya yani Lampedusa adasına çok korkunç aslında Son insansız hava, hava araçlarıyla alakalı haberse Dubai'den geliyor. Ee, bu açık e, gazete magazin servisine de uyabilecek bir haber sanırım. Dubai'de düzenlenen geleneksel iyilik için insansız hava aracı yarışması... ...geçtiğimiz gün renkli görüntülere sahne olmuş. Farklı ee... ülkelerden katılımcılar kendi tasarladığı insansız uçakları sergilediği yarışmada... ...birinciliği İsviçreli bir ekip kazanmış. Önündeki engelleri algılayarak... Dengesini kaybetmeden uçabilen arama kurtarma uçaklarıyla birinci gelen ekibe tam bir milyon dolar ödül verilmiş. Siz şeyi gördünüz mü? İnsansız hava araçlarına Uzi makineli tüfekler bağlıyorlar ve araba giderken bir anda karşısına da çıkan insansız hava aracıyla beraber araba yatış etmeye başlıyor. Böyle durumlardan evet, bahsediyorum. Biz o deneyi teorik olarak işkimlilik soğuk hava dolayısıyla burada durdurduk. Kar yok. Evet yapmıyoruz yani. Çünkü zor oluyor. Bizimki zaten Uzi... suskuyor. Evet suskuyor. Irak'ta Samarra'da askeri karargah bir saldırı düzenlenmiş ama intihar saldırısı. Bu artık çağımızın en tipik örneği. Yani saldıran insanlar da ölüyor. Altı ölü, 29 yaralı var. Bomba yüklü iki araç orduya ait bir karargah yakında patlatılmış. Altı asker hayatını kaybetti, 29 yaralı var demişler. Bunları da devam ediyoruz. Beşşer Esat konuşmuş bir de. Suriye lideri Beşeresat Esat ya da Suriye'nin lideri olduğu söylenen kişi beşeresat Esat olarak nitelendirebiliriz. Güzel konuşmuş. Güzel konuşmuş evet. Varil bombası atmıyoruz demiş. E, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Açıkça yalan söylüyor. Göz göre göre yalan söylüyor. Evet. Çünkü görüyoruz. Yani gözümüzün önünde variller uçuşuyor. Birleşmiş Milletler Patlamış tarafından ve da... ve patlamamış variller. Birleşmiş Milletler tarafından da kanıtlanan bir durum bu. Evet. Niye öyle söylüyor peki? Politikacılar yalan söyler çünkü. Görmüş BBC kamerarasını. Konuşabileceği en yüksek kitleye konuşabilme gibi bir şansı var elinde. Sıkıyor. Tarihin kaydettiği en önemli e, bağımsız gazetecilerden Easy F. Stone açıkça söylemişti kendisi. Pentagon'un bütün rezaletlerini, yalanlarını tek başına çıkarttı bir gazeteyle. Tek başına kütüphanelerde çalışarak çıkarıyordu bütün yalanlarını ve onun ona şey yapılıyordu biliyorsun ve biz de senin öğrencin olmak istiyoruz diyenlere tamam gelin diye ders veriyormuş gazeteci bir altın kural politikacılar yalan söyler iki politikacılar daima yalan söyler işte böyle olmuş savaşta şu anda ölü sayısı 210 bini geçmiş durumda Suriye'de bunun %50'sine yakın olan kısmı sivil, sivil insanlardan oluşuyor. Bu varil bombasından da tekrar bahsetmek gerekirse, hatırlatmak gerekirse, en ilkel teknolojiyle ilkelliğin buluştuğu en temel yerlerden bir tanesi. Bir varil düşünün, içine TNT kalıpları yerleştiriliyor, şarapnel etkisi yapabilecek diğer şeyler yerleştiriliyor. Ardından helikopterlere konulup bu variller... ...şehirlerin üzerine boşaltılıyor. Muhalif savaşçıların olduğu şehirlerin içerisinde boşaltılıyor. Ve muhalif şehirlerin... Yaş ...muhaliflerin yaşadığı yerde... ...muhalif silahlı militanların yaşadığı şehirlerde de... ...bölgelerde de, kasabalarda da... ...aynı zamanda siviller de yaşıyor. Yani bir helikopterden aşağıya bırakılan... E, ...varil... ...doğrudan... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı drone saldırılarındaki gibi... ...tırnak içerisinde... ...sadece komutanları hedef almıyor. Ama Esad'ın bahsettiğine göre sadece burada zaten milisler, silahlı teröristler hedef alınıyor. Ama olan siviller oluyor. Yani Halep gibi bir şehrin ortasına helikopterlerden kaç senelik bir şehirden bahsediyoruz. Helikopterlerden variller aşağıya yağıyor. Ve bunların bir kısmı patlıyor, bir kısmı patlamıyor. Patlamayanlar da belgeleniyor. 215, ve 210 bin kişi hayatını kaybetmiş kullandım. durumda şu anda. 210 bin ve ne kadar? 210 bin, 60 olmuş. Yarısın en az yani yarısı en az demeyeyim, yarısına yakın bir rakam sivil. Ama muhtemelen bu bu sadece açıklanan rakamın çok çok daha üstünde olması eee muhtemeldir kesin. O da şüphesiz yani hatta. Bu o konudan da... geçmemeden önce Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama var. CHP iktidarında Suriye'ye huzur geldi. Git kendi ülkende çalış diyeceklermiş eee Suriyeli e, şu anda Türkiye'de bulunan mültecileri. Lizistondan biraz önce bahsettim. Hı, evet Anladım Kılıçdaroğlu da bir politikacı değil mi? Ya bilmiyorum benim başıma böyle bir olay gelse Yani Türkiye'de böyle bir durum olsa Tepelerden aşağı iktidarın yağdırdığı Bombalardan bahsetsek Ailemin ya da aileme yakın insanların Öldürüldüğü bir ülke olsa Ve yurt dışına kaçmış olsam ve Kaçtığım ülkedeki muhalif liderle Ülkendeki her şeyi biz düzelteceğiz Sen tekrardan oraya geri döneceksin Ve ailenin yasını tutacaksın orada dese gider miyim Gitmez miyim diye düşünüyorum Öyle de değil daha da daha da dramatik söz. git kardeşim baba ocağına geri dön sana her türlü yardımı yapacağız ocak mı kalmış baba ocağından sana bahsediyor sana şu ana kadar 5.5 milyar dolar harcadık helali hoş olsun ama bizim iktidarımızda Suriye'ye huzur geldi git kardeşim kendi ülkende çalış diyeceğiz diyor yani ne diyeceğim bilemiyorum geçtim bunu da çok tuhaf yani Somali'de de çatışma varmış. Ehli sünnet vel cemaat. Bu örgütü biliyor muydun? Hayır. Yeni. Bu örgüt, taze bir örgüt. Ehli sünnet vel cemaat. Guryel kentine düzenlediği saldırıda hükümet güçleriyle çıkan çatışmada 15 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmış. Yani bu gündelik bu leblebi gibi saydım haberlerden biri. En az 15 külü. 36 yaralı böyle gidiyor işte pardon 20 yaralı bu arada ben son derece dramatik bir şey de söyleyeyim 13 yaşında bir çocuktan bahsedeceğim Muhammed Salih Taoyman duydun mu? Hayır. duydum drone saldırısında babasını kaybeden çocuktan bahsediyorsunuz evet, o tamam. drone saldırısında babasını ve abisini kaybeden çocuk ve ...korku içinde yaşadığını Yemenli. söylemiş. Yemenli. Dronelardan drone bu insansız e, hava araçlarının bombalarından çok korkuyorum demiş. Böyle de yaşamak zor oluyor filan demiş. Guardian gazetesine bir demeç vermiş. Guardian gazetesi de güzel bir şey yapmış. Kendisine bir kamera vermiş. Hediye etmiş. Kaydet diye. Ne olup bittiğini. Yaklaşık 3 sene önce The Guardian gazetesinin böyle bir kampanyası vardı. Özellikle Pakistan'ın Veziristan bölgesinde gazetecilerin gidemediği bölgelerde bu saldırılar gerçekleştiği zaman oradaki yaşayan yerlilere kamera göndermişlerdi. Siz belgeleyin, siz gönderin evet, diye. Bence de müthiş, İlk. ilginç bir şey. Aynını yapmış ve şöyle diyor Guardian'ına verdiği söyleşi de Muhammed Salih Tahoyman. Onların gözünde biz dünyanın diğer yerlerindeki insanlar gibi yaşamayı hak etmiyoruz diyor. Ve bizim sanki hiçbir duygularımız, hissiyatımız yokmuş gibi biz ağlamazmışız, acı hissetmezmişiz gibi bakıyorlar dünyadaki diğer insanlar gibi. Bizi insanlık dışı olarak görüyorlar demiş. Yani şöyle düşünsenize, sokaktasınız, evinizin önündesiniz ve sürekli tepede bir sesi var. Bir uçak gibi bir şey dönüşüyor, gökyüzüne baktığınız zaman bazen görüyorsunuz, bazen göremiyorsunuz. Nereye saldıracağı belli değil, sürekli ölüm makine, hedef. Ölüm makineleri sürekli diyor, hedefiniz, evet sesi de var, ölüm makineleri bunlar diyor Bir Birinin zaten. silahını size doldurup geçmesi çok uzun sürmeyebilir ama o silahın gökyüzünden sürekli size doğrultulması... O insanların psikolojisini nasıl etkileyecektir? Hayatını etkileyecektir muhtemelen. Ölüm ya da kalımdan bahsediyoruz burada. Peki şimdi, bir de psikolojik bir durumu var evet. ortada. Tabii bunu anlatıyor. Bir de fotoğrafı var. Otomobilin direksiyonuna geçmiş. Oynuyor. Küçük bir çocuk işte. E, Kemirinizi bağlayın. Veriyorum haberi. dronela öldürülmüş. Yani bu şaka bile değil artık yani. Bu çocuk kendi geleceğini öngörmüş, bütün dünyayı ilan etmiş, filmini çekmiş. Bizi insan saymıyorlar, <gülüyor> bizim duygularımız yokmuş gibi ve korkular içindeyim diyorlar. Ve dün geldi haberi, Common Dreams'den okuyorum, resmen John Quayley'nin haberi drone öldürülmüş. Ne diyeceğini insan bilemiyor, hakikaten. Yok, bunu son noktası. Yemenli yetkililer şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu drone saldırılarının altında yaşayan, çocuklar için, travma yaşayan çocuklar için bir merkez açılması gerektiğini, bunu da Birleşmiş Milletler'in e, çocuk hakları komisyonunun yapması gerektiğine dair çeşitli demeçler veriyorlar. Evet. E, Büyük bir travmatik durum var ortada şu anda. Abisi, bir abisi de Muhammed'in miktat e, gardiyanla konuşmuş ve demiş ki Adalet arayacağız. Büyük bir adaletsizlik denizinde yüzüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu babama ve kardeşlerime yaptığı haksızlıkları gidermesi gerektiğine inanıyorum. Masum insanlardı. Biz zayıf, zavallı, yoksul insanlarız ve hiçbir ilgimiz yok ama öldürülüyoruz demiş. Bakalım Taliban'ın saldırdığı genç kız gibi bu çocuk da aynı şekilde e, layık olduğu ilgiyi görecek mi Batı medyasından? Şu an itibariyle Türkiye'de K kendi bu konuyla alakalı haber görmek mümkün olmasa da kendi sonunu bakacağız. görmüş çocuk ya. Yani bütün bası basında da söylemiş. Daha ne diyebilirdi bilmiyorum. Ama iyi bir haberim var. Ee, şey Bu banka rezaleti çıktı ya. HSBC. Ana, şey, banka rezaletinden CHF'de. bol ne var? Hangisinden bahsettiğinizi söyleyeyim sadece. <gülüyor> <Bu> HSBC. <gülüyor> Clinton Vakfı destekleyen büyük paralar da oraya yatırılmış. Clinton deyince duracaksın orada. Çünkü hem eski başkan hem de onun eşi Hillary Clinton. Hillary Clinton önümüzdeki dönemde de Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı. Ya o işin içinde çok e, ilginç şeyler var aslında. Destekleyenlerden mesela birinin e, madencilik şeymiş. Dünyanın en büyük madencilerinden biri, maden patronu Frank Justra destekliyormuş. Dünyanın en zengin bazı insanları burada paralarını burada yatırıyorlarmış. Özel bir gölge düşecek üzerine. Yani vergi kaçırdığı anlamına gelmiyor bu parayı ama. Evet. Burada İsviçre Bankası'nda tutuyormuş. Ben sana söyleyeyim. Son bir haber var. bu SwissLeaks olarak geçen olayda adı geçen iş adamı, Türkiye'de adı geçen iş adamı Selim Algüadiş'in yaptığı bir açıklama var. O açıklamada da ne İngiltere'de ne de İsviçre'de hesabım var. Hatta Türkiye'de de hiçbir bankada hesabım yok. Çünkü 2004'te iflas ettim diyor. Ee, hepsi doğru olmayan şeyler üzerinden gidiliyor. Demiş bu açıklamaların. Ee, i̇şin içinde ilginç şeyler olabilir gerçekten de. Yani bir siyasi boyutu olduğu kesin. Ee, biz bütün dünyada kesintisiz güç kaynağı ürünümüzü sattık. Ama... Libya'ya da İran'a da ihraç etmedik diyor bu malları kendisi nükleer e, ürünler e, araç gereçler ithal etmekte e, itham ediliyordu dolayısıyla ihraç ettiğimiz e, her şeyi ihraç etmekte, özür dilerim. E, Dolayısıyla ihraç ettiğimiz her şeyde Türkiye'deki mevzuata göre gümrük beyanlarımızı da yaptık hepsi yasal ve doğru beyana çıkmış mallardır demiş Amerika Birleşik Devletleri arada sırada kendi kurallarını bir kurallarına bir yerde dikte etmek istediği zaman bir takım hayaller görebiliyor demiş de, e, bu bankalarda parası olmadığını açıklamış 2004 yılından bu yana. Kesintisiz güç kaynağından buralara. UPS, evet. E, UPS e, şeyi ve peki e, bankalarda e, İsviçre bankalarından gizli hesapları olan Türkiye'den binlerce kişi içinde bir tek onun isminin verilmesi <gülüyor> nasıl yorumlayacağız? Evet. Ya yani neden böyle bir isim? bir isim geçti o. Bu seçim neye göre yapılıyor? Hadi yaptıkları seçimdeki insan da 2004 yılında iflas etmiş bir insan. Yani ticaret dünyasında değil. Yani acaba, bir yandan baktığınız zaman Ürdünün Kralı'ndan bahsediliyor. İlleşitler ve evet. şeylerden bahsediliyor. Türkiye'ye baktığınız zaman da 2004 senesinde iflas edilen bir iş adamından bahsediliyor. Acaba Yahudi olmasının bunda bir payı var mı diye de insan düşünmüyor değil de doğrusu. Evet. Ee, i̇ki haberle bitirelim. Birisi e, AGM'ye dönüyorum. Açık gazete magazininde. AKP'nin dünkü grup toplantısında Fetullah Gülen cemaatili muhalefete çatan iç güvenlik paketi içinde çıkacak çıkacak çıkacak diyen başkan, Başbakan Davutoğlu Pensilvanya yerine Filadelfia demiş. Daha hoş değil mi? Daha güzel bence de. Pensilvanya gibi ultra muhafazakar bir yerden Filadelfia gibi günlük güleşlik bir yere gitmek güzel. Ey Filadelfia demek Ey de daha güzel Ey evet. Dolduruyor ağzı kısaltılmışını da söyleyebiliriz. Ey Fili. Evet. Değişiklikler iyidir. Bir de iyi haberle bitiriyoruz. Kanada'da ağır durumda hasta olan ve kendine bakamayan kişiler için ötanazi hakkı tanınmış durumda. Hastalığın ölümcül olması şartı da yok. Yani haysiyetini koruyamaması durumunda yeterli. Kanada Yüksek Mahkemesi'nden çok önemli bir karar çıkmış. Doktor gözetiminde hayatını sona erdirme yasağını iptal etmiş ve ötenazinin yasallaşmasını sağlamış. Akli dengesi yerinde olan yetişkinleri kapsıyor. Tedavisi olmayan bir hastalıktan dolayı tolere edilemeyecek. Fiziki ya da psikolojik acı çekiyorsa doktor gözetiminde ölme hakkına sahip olacak. Buradan ııı e, şapkamı da e, büyük e, akvar savunucusu Kevorkyan'a da çıkarıyorum. Mahkeme onu e, bu iki döllüğü uzun yıllar süren 200 döllüğü e, protesto etmek için bizzat eliyle öldürüp hapse de girmişti geç, geç yaşında doktor Kevorkyan e, çok büyük şey yaptı mücadele verdi. Şimdi artık yıllardır öldü, yıllar oldu ama bunu görse çok sevinecekti Yunanca'da. iyi güzel ölüm anlamına gelen ötenazi, acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm diye tanımlanıyor. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi diyor. Doktor Kevorkian, çoğu... ...büyük bir mücadele... ...ömür boyu bununla mücadele etti... ...Amerika'da... Ee, ...görse sevinirdi. Açık, Açık gazete. gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la... ...Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Hemen başlayalım. Sriza'dan isterseniz. Evet, Sriza'dan. Bu akşam e, Avrupa Birliği Konseyi başlıyor. Yemekle birlikte yarın e, da sürecek, devam edecek. E, orada herhalde epey bir gelişme olacak. E, yani zaten e, kartların çoğu açıldı. Karşılıklı e, bu ekonomik savaş kabinesi, öyle diyoruz ya adlarına Çipras var, Ufakis ve Statutis e, e, ikili görüşmeleri tercih ettiler yani işte Roma'ya gittiler, Berlin'e, Paris'e gittiler, e, hatta Londra'ya bile gittiler. İngilizler Avro'da olmamasına rağmen e, mesaj yani basın üzerinden epey bir atışma oldu. E, son haberler ben hafta sonu Atina'daydım. E, yani grup toplantısında Çipras'ın yaptığı e, açıklamalar e, zor ama e, olumsuz değil e, şeklindeydi. E, yani bir milletvekilinden aldığım e, bilgiye göre konuşuyorum. E, bakıp göreceğiz tabii e, ne olup ne bittiğini ama yani bu neoliberal koro ki yani bu dünya çapında bir koro yani Amerika'da Wall Street Journal'dan Financial Times'a Fransa'da Figaro'dan Almanya'da Frankfurt'e Zaytung'a kadar Olmaz bu iş bitti Siz kendinize bakın yok işte Bu reformları illaki yapacağınız Çöktünüz bittiniz mahvoldunuz gibi bir Yaylım ateş var Bunun karşılığında da ee, Varufakis e, biz çıkarsak Avro'dan e, siz artık Avro ile size hayatta başarılar Bu Avro devam edemez diyor Haklı tabi çünkü mesele Yunanistan'da bitmiyor arkadan e, Portekiz İspanya İtalya ve hatta Fransa var Yani Fransızlar da bunu kabul ediyorlar Çünkü Fransa'nın durumu da hiç iyi değil Dolayısıyla e, Bak yani göreceğiz Birkaç gün içerisinde tabi bu iş, yani bütün mesailerini ekonomiye vakfetmelerine rağmen, yani hükümetten bahsediyorum, Çipras hükümetinden yine de bir takım ziyaretlerde bulunuyorlar. Kıbrıs'a gitti işte geçen hafta başında Çipras. Orada bu federal Kıbrıs inisiyatifini gördü. Bu önemli. Çünkü artık Kıbrıs'ta çözüm Den kimse bahsetmiyor Amerikalılar da galiba havlu atmış durumda biliyorsun bir yıl kadar önce bu John, John König Amerika'nın Lefkoşa'daki büyükelçisi epey bir cevval idi. Ve ama arkası gelmedi galiba. Bu, tabii. bu Barbaros gemisi ve yanındaki iki refakatçi gemi yani güneyin karasularında fosil yakıt arayan Norveç'ten satın alınan gemi şimdi de bir platform satın alacaklarmış. Milli Güvenlik Kurulu kararı Türkiye'den bahsediyor. Öyle mi? Ha, duymamıştık. Evet. Önemli evet. bir haber evet. bu. Yani fosil ee... yakıta belini bağlıyor. yeni Yeni Türkiye'nin Tabii Geleceği de fosil tabii, tabii sadece o yani orada bir bir, bir artık saplantı haline almış almış durumda kömür ve yani deli gibi fosil yakıt arama. Yok bir de nükleer var tabii fosil olmaya. Elbette tabii yani sonra, artı su var şu falan artık su, su, <gülüyor> akarsular <gülüyor> var yani e, oradan bakınca yani o şimdi barbarosa geri dönecek olursak hızla bir yani çok ciddi bir çekişme veya sürtüşme konusu haline gelmiş durumda. Zira hem adadaki müzakereleri hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle olan müzakerelerini fiilen bitirmiş durumda Barbaros'un oradaki varlığı ve Kıbrıslılar yani Güney Kıbrıs katıyan adım atmayacağını söyledi ve onun üzerine zaten Amerikalılar da artık burada bir şey olmayacak deyip e, havlu a, atmışlar en azından öyle bir intiba var. Dolayısıyla burada Federal Kıbrıs inisiyatifinin yani çok yerel bir inisiyatifin bu, bu, bu Rumları, Türkleri, Mağrunu, Ermenileri herkesi içine alan e, bir inisiyatif. Önemi daha da artıyor. Çifras da açık açık buna bir destek vermiş. Şimdi biliyorsun kuzeyde seçim var. E, bu Sibel Sezer e, e, başkan adayı CTP'nin. E, çok iyi gidiyor bir e, kadın aday seçilebilir, imkansız değil. Ve orada bir takım başka gelişmeler olabilir ama yerel bir gelişme olabilir. Şimdi zaten bu yerellik meselesi Türkiye açısından da tabii paradoksal bir şekilde sanki kabullenilmiş gibi duruyor. Çünkü artık Türkiye hiç oradaki Kıbrıs'taki müzakerelerden veya kendi müzakerelerinden yani Kıbrıs'ın bloke ettiği kendi müzakerelerinde falan bahsetmiyor evet yani bakan dün, dünkü yazında da e, bahsediyordun yani artık Türkiye eski bütün e, savunduğu ilkeleri terk etmişe benziyor aslında. iki ta, iki bölgeli e, iki toplumlu federasyon bu Türkiye'nin teziydi 70'lerde, 80'lerde falan onu da evet. e, bırakmıştında da Ve Avrupa Birliği bakanı yani e, müzakerelerinin e, yani başında olduğu müzakerelerin bloke olmasının nedeni e, olan Kıbrıs'tan dahi söz etmiyor. Kıbrıs'tan sadece bir şekilde söz ediyor. O da bizim güneydeki e, petrol ve e, gazda hakkımız vardır diyor. Nereye, nereden nereye gelindi? Yani. Önemli. Çok Cengiz Bey, Rusya meselesinden ayrılmadan işleri biraz daha karışıklaştırabilir miyim müsaadenizle? Rusya ee, Rusya diyorum, Kıbrıs, Rusya'ya söyleyeceğim. Ee, Çipras'ın 2 Şubat'ta yaptık, yaptığı bir açıklama vardı. Ee, Kıbrıs ve e, Yunanistan Rusya'ya e, bir köprü olabilir Avrupa Birliği için diye bir açıklamada bulunmuştu. Ardından da e, Kıbrıs yönetiminin e, Rus yönetimine e, kendi adalar içerisinde, kendi adalarının bölümleri olduğu yerde... E, hava ve deniz üssü açabileceklerine dair bir teklifle gittiği iddiası ortalarda dolaşmaya başladı. Sonra yalanlandı bu. E, yani yalanla şöyle ama e, yani Avrupa Birliği üyesi olması e, onun başka ülkeler, üçüncü ülkelerle ki bunun için Amerika Birleşik Devletleri de dahil e, kendi üstlerini kullandırmaması anlamına gelmiyor. Böyle bir e, şey yok, böyle bir e, şehp yok sonuç itibariyle özgür bir ülke. Ben yalanlanmas yalanlandığını görmedim. Yani şey Anastasiya yani Cumhurbaşkanının Kıbrıs Cumhurbaşkanı bir açıklaması var. Ama yalanlanmadı. Yani ama Rusya'yla her zaman iyi ilişkiler içerisinde Kıbrıs. Onu unutmayalım. Destek de alıyor. Şimdi Yunanistan da benzer bir desteğe başvurmuş gibi gözüküyor. Tabii Rusya'nın ahı gitti, vahı kaldı ama. Ee, yine de orada bir denge politikası izliyor e, veya güdüyor olabilirler. Yani kuvvetli bir ucu olarak da görebiliriz hala Rusya'yı bu bölgede. E, e, tabii zaten e, yani şimdi orada bir, bir yani bir tuhaf bir koalisyon çıkıyor ortaya. Yani Suriye açısından mı söylüyorum? E, e, yani Amerika Birleşik Devletleri, e, İngiltere, Fransa, e, Rusya. Kıbrıs artık sanki bir koalisyona doğru gidiyorlar yani. Esat kalsın ama işte tırnak içinde daha demokratikleşsin ne demekse falan gibi bir şeye doğru gidiliyor. Dolayısıyla Kıbrıs burada öne çıkıyor tabii. Çünkü o bir bir nevi uçak gemisi. Yani. Evet. evet. BBC News Europe'da Kıbrıs'ın yalanladığı Olabilir ne, yani olabilir ama yani isterler yani dünyanın yani çok ciddi bir, bir Rus varlığı var Güney Kıbrıs'ta. Çok ciddi. Evet. Yani sadece parasal değil 40 bin Rusya vatandaşı yaşıyor orada. Çok büyük Hı. rakam yani. Evet bu bu. Bakalım ne olacak? Evet. Sivriza tabii çok önemli. Sivriza ile ilgili ben de bir ufak şey ekleyeyim. Bu ödemeyeceğini açıkladı. Yeni dış borç şeylerinin ee, resmen açıkladı Alexis yeni, bu hı hı. Kurtarma paketindeki Daha yeni... Daha doğrusu şöyle, ödemeyeceğiz demiyor. Yani bu şartlarda ödemeyeceğiz. Evet, bu diyor. Şartlarda ödemeyeceğiz. yani bu şartlarda ödemeyeceğiz. Çünkü o şartlarda şu, yani yeni bir e, anlaşma, yeni bir e, taksit dönemi başlayacak. O taksit döneminin başlama şartları da e, Troika'nın e, Yunanistan'a Empoze etti ki aslında katıyan hakkı yok, empoze ettiği reformlar. O reformlar da kabaca memurları işten atmak ve vergi vermek demek yani çok kabaca söylüyorum. Evet. Ahmet'in pazartesi günkü salı günkü yazısında bütün bunun ayrıntıları var. Evet, evet. yani sıradan e, Yunanistan'ın sıradan insanların iken alacağız tabii. ve bundan sonra da elitlerin bu yolsuzluklarına evet. ve bank bankerlerin dış bankerlerin tabii. hesaplarına hizmet etmeyeceğiz o. Halkı ama tabii bu e, yani neoliberal paradigmaya tamamen aykırı. O yüzden evet. zaten Vavela ediyorlar ama ben Sonuç itibariyle dönüp dolaşıp son tahlilde çıkarlarının Avro'nun muhafaza edilmesinde olduğuna karar verip bir arayol bulacaklarını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Doğru çünkü yani bu bir Yunan krizi falan değil sadece. Yok Avrupa'nın krizi değildi. bu Avrupa'nın krizi bu formül yürümüyor ki. Ölmekte olan adama kemer sık diyorsun adam ölmüş zaten. Evet aynen öyle bu de kendi de Çipras'ta bu <gülüyor> Avrupa'nın <gülüyor> sorunudur Avrupa <gülüyor> sorunudur demiş Tabii zaten. Şimdi e, içeriye dönersek, e, biraz da geç başladık zaten burada da epey bir söyleyecek şey var. Bu Fidan meselesi yani Hakan Fidan'ın e, MIT başkanlığından ayrılıp AK Parti milletvekili e, olmaya soyunması bu e, öyle basit bir konu gibi durmuyor. E, yani burada ben Ankara'dayım, burada da birkaç kişiyle konuştum. Ee, ve e, yani bu tam anlamıyla bir yani e, Tayip Erdoğan'ın e, kontrol ettiği baştan aşağı yönettiği bir sürece benzemiyor bir kere bunu söyleyelim yani burada bir sıkıntı e, var. Ee, herhalde e, önümüzdeki saatlerde, günlerde neyse artık ne, ne olduğu ortaya çıkacak. Hele bir dönsün e, şeyde, Latin Amerika gezisinde. Evet Doğan, Akın'daydı, Doğan Akın da Doğan Akın'ın yazısını yazmış. ben de e, okudum. E, hakikaten e, herkesin e, yani bir göz atmasında fayda var. Mükemmel bir yazı. Geçmiş dönemleri de hatırlatıyor. Ve tabi yazı sonunda Doğan yazısında yani başkanlık sistemine getiriyor lafı çünkü yani total power yani tam, tam total güç yani mutlak güç gerekiyor Tayyip Erdoğan'a ve bu anlamda başkanlığın önemi yani o başkanlık hedefinin önemi bir kez daha vurgulanıyor aslında yani her istediğini yapamaz halde şu sırada diyor Doğan doğru Dolayısıyla bu fidan meselesini de buradan okumak lazım belki. Çünkü sonuç itibariyle gerçek anlamda icracı bir başbakan var. Yani adı da Ahmet Davutoğlu değil mi? Yani bu mesele bu bence başkanlık iddiasını, hedefini meskuresini, muradını <gülüyor> iyice ayuka çıkartacak herhalde bu önümüzdeki günlerde ve bu bağlamda da HDP'nin rolü durduğu yer aldığı kararlar falan herhalde daha da önem arz edecek diye düşünürüm şimdi bu fidan meselesiyle bağlantılı olarak gözden kaçan bir nokta var şimdi yoruldum demiş biliyorsunuz Evet, biz başbakan şey Cumhurbaşkanı da yorulduğunu söyledi diyor. Evet. Çünkü e, bu çerçevede e, çok ilginç tabii. Mesela dün son bu çözümle ilgili yani işte neyse o barış diyelim adına e, ilgili son toplantıda, yani toplantıyı yarıda kesip çıkmış falan öyle bir haber var. E, çünkü son tarih dündü istifalarla ilgili galiba. Ee, ...değil mi? Ee, evet, bitti yani. Bir yüzlerce aha. ve binlerce kişi istifat etti. Evet, evet. Herkes başkan olmak istiyordu. Başkan, evet. Sen, Sizde başkanlık var mı? Bizde Her şeflik var. Evet, reislik var bir de. Büyük <gülüyor> ama reisler. Şimdi... E fakat bu arada tabii herkesin unuttuğu, yani bu, bu her cümleçte işte başkanlık şu bu falan, Paris sürecinden bahseden kalmadı dikkat ederseniz. E şimdi Hakan Fidan ayrıldığında bu, bu süreci kim götürecek belli değil. HDP'ye bakıyorsun, artık HDP Türkiye'lileşme şiarı doğrultusunda ve belki de haklı olarak... Çözümden falan bahseder e, halde değil. Değil artık. bahsetmiyor evet. de Değil mi? Çok ilginç yani Hı. çözüm falan yok. Zaten bu yani malumu ilham ediyoruz aslında yani aylar önceden yani çözüm konusunda hiçbir gelişme olmayacağı o yol haritasının suretikatiye katiyede açıklanmayacağı seçime kadar en azından. Bu söylendiydi söylemiştik yani, radyoda ve bu gerçekleşiyor daha dört ay var ayrıca. Onda hatırlatalım yani seçime değil mi? Daha da yarın değil seçim yani. Dört ay boyunca demek ki hiçbir şey olmayacak. Belki 21 Mart'ta Nevruz münasebetiyle e, e, gelişme olabilir. Yani işte, silahı bırak. Türkiye'ye karşı silah kullanma. E, ama bütün bunlar son derece muğlak e, ve e, ne olduğu belli değil. Yani Türkiye'nin bu e, çatışma çözümünün nasıl e, e, Alaturka nasıl yerel ve milli başbakanın deyimiyle olduğu bir kez daha ortaya çıkmış bulunuyor yani. ve tamamen gayri şeffaf e, ne, kim ne yapıyor ne ne diyor hiçbir şey belli değil ve sözüm ona bir yani Türkiye'nin önündeki tek yeşil bir yani tek parlak e, nokta değil mi bütün bu, bu, bu karanlık içerisinde orada da e, yani çok cılız bir bir ışık var o kadar orada duruyor şimdi bu buradan tekrar başkanlığa dönecek olursak yani bir makale yazmıştım hatırlarsın başkanlığın gölgesindeki çözümden çözüm çıkmaz gibi bir ifadem vardı yani yani dönüp dolaşıp her şey oraya geliyor dikkat dersek ve e, çünkü baş yani başkanlığın e, başkanlığa halal gelmemesi lazım e, ve bu e, bu bu projenin e, bütün e, alınan kararları Türkiye'nin bütün iç ve dış siyasetini belirlediğini tahkim ettiğini e, tekrar tekrar görüyoruz yani fidan meselesinde görüyoruz çözüm meselesinde görüyoruz. Bütün bu yani alınan kararlarda alınmayan kararlarda görüyoruz. Mesela bir şeffaflık çalışması vardı yeni hükümetin malum ertelendi. Hiç üzerinde bile durulmadı yani geçiştirildi. Şimdi olmaz demiş. Evet, evet. Bu çok evet. önemli bir mesele yani ertelenen şey de demokrasinin <gülüyor> evet. temel taşını seçimlerden sonraya bırakıyorlar. Evet. Evet. Şimdi e, her zaman hatırlatmakta fayda var. Bu bir e, yani bu mesele ta şey zamanından, Özal zamanından geliyor. Yani Doğan da onu hatırlatıyor zaten Doğan Akın. E, önce o e, istedi arkadan Demirel, mesela Burhan Kuzu Demirel döneminde ortaya çıkmıştır. E, Tansu Çiller'le birlikte. Bir Gayet iyi hatırlıyorum evet. Tabii tabii. Kirveliğini yapmaya o zaman başladı. E, ve Bugün de aynı aynı yaklaşım sürüyor ama o ama bir biraz giderek inceldi yani inceldi derken daha belirgin daha net hale geldi ne netlikte şu sıfır denge denetleme sıfır kontrol sıfır sayıştay aslında denge denetleme sistemleri var sözüm ona. Ama karar alındıktan ve icra edildikten sonra nasıl? Çok iyi, tam. Bunu başkan... söyledi. Bu ben bunu ben bu, bu, bu, bu, bu, bu spekülasyon değil. Yok, şakadır, cumhurbaşkanı şakadır bunu diyor. Akif Beki'ye Afrika dönüşünde söyledi. Akif Beki de sormuş ama değil mi olur mu? Ol olur mu cumhurbaşkanı o. böyle şey? Ne diyorsunuz siz diye <Gülüyor> sormuş herhalde. Hürriyet gazetesine girilsin, bakılsın. Resmen yani şeyi tarif ediyor ben demokratik bir cumhurbaşkanı olmayacağım çünkü acelemiz var diyor. Obama diyor bak diyor bu istediğini yapabiliyor mu yapamıyor diyor. E dolayısıyla ben önce karar alacağım ondan sonra denge denetleme girer arar, sonra bakar oldu mu olmadı mı diye. Ama iş bittikten sonra mesela Kanal İstanbul yapıldı değil mi? Evet. Sonra kanal açıldıktan sonra dengeden denetleme devreye giriyor. Olmaz bu diyor. Ol <gülüyor> Gülme. Akif belki bütün bunları sormuştur ama o da evet. e, Tabii sonra konuşuyor. Neyse bu, o önemli değil, hakikaten önemli değil. <gülüyor> Ondan sonra önemli olan da Erdoğan'ın ne dediği. Şimdi evet. bu, şu tarihi unutmayalım. 22 Nisan 2010 ilk defa. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemini telaffuz ettiği gündür. 22 Nisan 2010. Bu önemli 2010 olması. Ee, ve bu daha önce ben böyle bir muradın olduğu kanaatinde de değilim yani bu. Sonradan zaman içerisinde gelişti bence. Evet. 400 milletvekili istiyormuş değil mi? 400 o 400 yetmez. 550 ama 400 yani... 400 e yetiniyor söylemiş, mu? Söylemiş. Hayır çünkü şey diyorlardı. Biliyorsun bu Zeybekçi ondan sonra bir vekil daha var. Galiba bakanlardan biri de söylemişti Taner Yıldız. Bir gün herkes AKP'li, AK Partili olacak demişlerdi. Ya ona göre dikkat edin ya. şimdi Şimdi... Gelelim son noktaya bu başkanlıkla bağlantılı olarak tabi HDP'nin e, tavrı. Şimdi bu Türkiyelilik e, şiarıyla e, çok sıkı bir kampanya yürüyor ve yani denilen yapılıyor. E, yalnız e, tabii kamuoyu araştırmaları hala e, muğlak. HDP tarafından iki tane rakam geldi bugüne kadar birincisi Pervin Buldan İdris Balukenden on buçuk geldi kamuoyu araştırmasının ne olduğunu görmedik yalnız 2 üç gün önce de Selahattin Demirtaş'tan geldi oyumuz dokuz buçuk diyor orada da kamuoyu araştırmasının ne olduğu belli değil. Yalnız bu arada şunu söylüyor her halükâr ha, bu arada tabii diğer kamuoyu araştırmaları işte Metropol olsun bir, bir de Genar çıktı iki gün önce biliyorsunuz. Orada işte 7-8 sularında gösteriliyor HDP'nin oyu. Yalnız bu çerçevede diyor ki her halükarda biz başkanlık sistemine hayır deriz diyor Selahattin Demirtaş. Şimdi burada iki tane soru soruyorum hangi halükarda? Yani meclis dışında kalınca mı e, hayır diyecek ne önemi var? Meclis dışında kalınca hayır demenin. Biz de meclis dışındayız ve hayır diyoruz değil mi? Ne münasebet. <gülüyor> yani ikincisi e, başkanlıkla ilgili HDP, BDP iken yani e, bu süreç başladığında 2013'ün başında biz başkanlık sistemini de tartışırız derdi. Şimdi politika mı değişti? Ne oldu çünkü ne şekilde tartışılacaktı bu hatırlarsanız bölgeler olursa yani Türkiye bölgelere hatta vilayetlere ama seçimli vilayetlere bölünürse e, yani Amerika'daki bir başkanlık gibi bir başkanlık yani e, aşağıdan yukarıya bir denge denetleme sisteminin olduğu bir başkanlık olursa razıyız denmişti. E şimdi e, bu, bu tartışma e, hala var veya olmalı en azından. Şimdi ne demek her halükarda biz başkanlık sistemine hayır deriz? Yani şunu söylemek istiyorum kafalar hat safhada karışık ve, ve ne olduğu belli değil. Yani bu, bu kadar e, önemli bir konuda yani Tayyip Erdoğan'ın mutlak iktidarı e, konusunda e, hem tartışmanın özü başkanlıkla ilgili bence son derece afaki İki, o başkanlığa yol açabilecek tehlike hala orada duruyor. Ve mesele, bazı yazarları da okuyorum, sanki barajla mücadele etmek gibi sunuluyor artık. Ya barajla mücadele etmek, bağcı dövmek, üzüm yemek değil ki. Şu öne, e, baraj daha önce delindi çünkü. Evet, yani tabii, Öyle değil mi? Çoktan yani. yani başarıyla da delindi. delindi, yani. delindi. Evet. Ha, üstelik Şimdi artık rakamlar giderek ortaya çıkıyor. Yani %10 alsa, %10, %10 artı bir oy aldığında kazanacağı vekil sayısıyla, bağımsızlarla kazanacağı vekil sayısı arasında ki farkın hiçbir önemi yok. Demirtaş'ın kendisi de söylüyor zaten. Önemli olan sayı değil diyor. E peki Ömer Madra, Can Tombil, önemli olan ne? İnsanlık. Saygı. <gülüyor> Allah <'a kadar> kipi <gülüyor> Evet, biz bunu bir burada e, akil insanları canlandırmaya karar verdik. 3 akil insan olarak açık gazde ekibinde duruma vaziyet edeceğiz. Ama milletvekili olmayacağız. <gülüyor> Allah kolaylık versin. <meyldisiniz>. Üzüldüm buna. Hayırlı <gülüyor> günler. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Aktarla Geleceğe Bakışlar Açık, Açık Gaste Baby blue, she's e, e, e, my baby, ba my baby, ba my baby, baby, baby. Well, she's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. say, Baby blue, she's my baby, baby. Be bop bop bop a loo I don't mind my baby. Be bop bop bop a my baby, my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that doesn't know, know, She's my baby. I don't know what you're doing. She's my my my my baby. Let's rock again now. Libabalu. Gene Vincent'ın dinlediğimiz ikinci parçada buydu. Gene Vincent'ın doğum günü bugün 1935'te. Bugün doğmuştu 11 Şubat'ta ve 80 yaşında olacaktı eğer 1971'de çok genç yaşında hayata veda etmemiş olsaydı. Ha bir günaydın daha demiş olduk açık radyoda, açık gazetede. Evet, biraz da bu Hakan Fidan meselesini Cengiz Aktar'la konuşmaktan devam edebiliriz. İki önemli ilginç yazı var. Bir tanesi daha önce de sözünü ettiğimiz Doğan Akın'ın T24'ten yakın tarihe göndermelerle yani Özal'da da nasıl bir başkanlık tutkusu olduğunu çok net olarak ihtirası olduğunu ortaya koyan paralellikleri içeriyor. Bir de bu sır küpü meselesi ...üzerinden Hayko Bağdat'ın bugünkü taraf gazetesindeki yazısı var... ...onlara biraz değinebiliriz. Ş şöyle şimdi sır küpü Hakan Fidan başlıklı yazısında Hayko... ...Hayko Bağdat diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...MİT müsteşarlığından istifa ederek aday adayı... ...hepimizi şaşırtan bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...adaylığını doğru bulmuyorum. Hatta bu kadarla da yetinmedi... Uçakta Akif Beki'ye konu hakkında bir beyanat verdi. Mit sıradan bir kurum değildir. Sıradan bir insanı da kolay kolay getiremeyiz oradan dedikten sonra nitekim ben oraya son derece güvenilen hatta sır küpüm olarak görebileceğim birini getirmiştim. Dolayısıyla bu makama gelmiş olan bir kardeşimizin milletvekili adayı olmak ya da onun ötesinde bazı görevleri kafasında planlamak gibi bir durumu olabilir. Ya da diyor, burası çok ilginç, ona belki bu tür bazı vaatlerde bulunulmuş olabilir. Orasını bilemem diyor. Sanki e, Cumhurbaşkanı'nın ya da Erdoğan'ın eski başbakan bilmediği bir şey, siyaset kulislerinde bilmediği bir şey olabilirmiş gibi. Dolayısıyla doğru bulmuyorum ama kendileri artık yorulduklarını söyleyerek buradan daha fazla devam edemeyeceklerini söyleyerek maalesef böyle bir adım atmayı uygun buldular ve bu adımı attılar. Ee, bundan sonraki süreç Sayın Başbakan'a ait olan bir süreçtir. Yerine kim gelecekse Sayın Başbakan teklif yapar. Biz de onar ya da onamayız. Burada çok önemli bir, bir şey var. Ayko Bağdat üzerinde durmamış ama ben <gülüyor> ilave edeyim. Naçizane. Ee, Batılıların Royal We dedikleri e, dili kullanmaya başlamış er, Erdoğan daha önce var mıydı bilmiyorum yani bunu e, Fransız kralları alt e, şeyler güneş kralı diye adlandırılan mesela 14. Louis filan kullanır biz biz onar ya da onamayız yani biz çoğul bu şey soyluluk ifadesidir Evet ama yani kullandığı, bu demeçleri kullandığı makam olduğu zaman biraz sırıtabiliyor. Mesela 400 milletvekili gerekli dediği zaman oradaki biz kim oluyor? O i̇nsanlar onu sormaya başlıyor. E cevabını da eski partisinde buluyor muhtemelen. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Bursa'da yaptığı konuşmadan bahsediyorum. Bir de biz Güney kral olarak onarız ya da onamayız diyor. Şimdi sorunlu bir taraf bulmuş Hayko Bağdat'ta diyor ki. Ee, ...normaldir iyi ilişki kurduğu bürokratlarla çalışması ama... ...mevzu bahis olan MIT olsa bile demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet içinde. Böylesi bir sırdaşlık hangi konuları kapsamaktadır diye sırdaşlık meselesinin üzerinde durmuş. Mesela bir, Paris'te üç Kürt siyasetçi kadının katledilmesiyle ilgili... Milli istihbarat teşkilatının zan altında bırakan ciddi iddialar ortaya atıldı diyor. Hatta yani öldüren kişinin Fransızların, Fransızların yakaladığı kişinin MIT'le ilişkisi olduğuna dair Fransız polisinin elinde, istihbaratının elinde bazı belgeler olduğu söylendi. Şimdi belki başbakanlık izin vermeden, vermedikten sonra MIT sorgulanamıyor. Eğer ortada bir suç varsa gerçeği nasıl ortaya çıkaracağız bu işte hukukunu diyor. Bu da 2013'te ortaya çıkan bir durumdu. MİT müsteşarı Hakan Fidan ve eski müsteşar Emre Taner'in de aralarında bulunduğu MİT mensupları hakkında soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. Evet. Ee, hemen apar topar çıkarılan bir yasayla beraber başbakanın izni olmadan e, bu yüksek makamdaki istihbarat teşkilatının yüksek makamındaki isimlerin soruşturulamayacağına dair bir kanun çıkarılmıştı. Şimdi bu müthiş cinayet olayını... ...Charlie önceki Paris'teki en hatırla, hatırladığımız çok dramatik bir cinayet. Bir apartmanda. Üçlü. 2012, 2013 değil mi 2012, ama 2012'de çıkmıştı evet. bu durum. İki Roboski katliamı ya da Uludere. Oradaki istihbarat hangi kurumun verdiği ve hatta emri kimin verdiği çok tartışılmıştı. Diyelim ki diyor Bağdat, istihbarat MIT'ten Emir Erdoğan'dan geldi... Onlarca insanın vahşice katledildiği bu davada 34 müydü? Tam rakam hatırlamıyorum. <gülüyor> bu davada verilen takipsizlik kararından sonra hakkımızı arayabileceğimiz hangi mekanizma mevcut diyor. Bir sürü böyle insan etleriyle katırların etleri birbirine karışmıştı. Korkunç ötesi bir şeydi yani. Cinayet. Şimdi onu da hangi nerede arayacağız hakkını diyor. 3 ki burada askeri istihbarattan da bahsetmiyoruz. Bir de bunun üçüncü boyutu var. Evet. Üç ding cinayetinden sonra davaya bakan mahkeme Milli İstihbarat Teşkilatı'na cinayet öncesi elde ettikleri istihbari bilgileri sormuştu. El cevap cinayet öncesi herhangi bir istihbaratımız olmadı mehalinde. Yani yakın tarihin en önemli cinayetlerinden biri eğer birincisi değilse bir istihbarat alamadık diyor bu konuda evet. ama valilikte tehdit edildiği elimizde bilgi Erdoğan'ın bazen eski devletin icraatıdır bazen yazılarını çekemeyen çocuk çocuk vurmuştur bazen de paralel yapının işidir diye sulandırdığı bu davada diyor ümitin bu sırlarını bizlerle de paylaşmasını talep etme hakkımız yok mu? 4 memleketin gelmiş geçmiş en garip İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Bakanlığı döneminde bir otobüste yakılarak barbarca katledilen Serap için bir açıklama yaptı. Serap'ı MIT ajanları yakmıştır. Bunu söyleyen eski İçişleri Bakanı. Evet. Şimdiki Başbakanın yaptığı açıklamalara baktığınızda ise bu iç güvenlik paketiyle ilgili eleştirileri değerlendirirken kullandığı en temel argüman "Molotov kokteylini kim atarsa atsın, maskeyi kim takarsa taksın geriye yapılır." diyordu. Halen de demeye devam ediyor. Evet. Ve Molotov kokteyli gibi bir şey atılarak bir ajan provokatör tarafından bunun da bizzat eski İçişleri Bakanı Şahin tarafından e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ajan provokatörleri tarafından atılmış olduğunu açıkça söylediği bir ülkede yaşıyoruz ve bunu kim e, nasıl yapacağız diyor Serap hakkındaki sırları açığa çıkaracak adaletin tecelli etmesini sağlayacak bir kurum siyasetçi yargı ya da kolluk kuvveti var mı diyor. Ve son olarak beşincisi tarihin en büyük hırsızlık iddiaları karşısında Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçiler hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı herhangi bir bilgiye ulaştı mı mesela diyor. Mesela Hakan Fidan bunları sır dışı Erdoğan'dan önce ilgili kurumlarla paylaştı mı? Yani siyasette muhalefetin Bürokrasi de Alevilerin, Kürtlerin, milliyetçilerin, Kemalistlerin dinlendiği, fişlendiğine dair çok sayıda iddia da mevcut. Peki bunların gerçeği kime soracağız? Ez cümle dostlar. Sahip olduğu sırları hepimizin yararına, canımızı, malımızı, onurumuzu korumak için kullanmakla mükellef bir kurumun toplumun yarısını, paranoyakça hain ilan etmiş bir liderle kurduğu bu ilişkiyi normal bulmuyorum diyor. Ve o sır küpü bir gün patlar da hesabını soracağımız davalarımıza adalet gelir inşallah diye de bitirmiş. Evet. Önemli noktalar bunlar. Bir diğer ilginç yazıysa Doğan Akın'dan gelmişti. Ondan da bahsettik Cengiz Akdar ile konuşurken. Erdoğan'a rağmen Erdoğan'ın hoşlanmadığı, Erdoğan'a tedirgin eden şeyler oluyor. Başını taşıyordu bu yazıda. Evet orada da mesela ta 2001'de AKP'nin kuruluş yıl dönümüne kadar kuruluş yılına kadar geri götürü. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın tek adamlığına bayrak açan yenilikçiler kurmuştu AKP'yi. Erdoğan, Gül, Arınç ve Şener (ablative Şener) dörtlü lider kadro. Şener malum. Daha kapatma davası sürerken partiden ayrıldı. Yeni partiyle de siyasette iki etkisini yitirdi. Erbakan'ın adayı Recai Kutan'a karşı fazilet adayı olan Gül'ün durumu da seçilememesine rağmen 570 oy almıştı. Ciddi başarı kazanan Gül'ün durumu da malum. Ve özgür ağırlığını bilen Erdoğan tarafından daha Cumhurbaşkanlığı görevini devrederken AKP kongresinde pasifize edildi diyor ve nihayet AKP kuruluşunu izleyen yaklaşık 13 yılda partiye tuğrasını vuran isim olan Tayyip Erdoğan'ın kişiliği nedeniyle yenilikçilerin Erbakan'a isyan etme gerekçesini kendi bünyesinde de inşa etmiş bulunuyor. Tek adamlık diyor. Yani bir tek Arınç var onun dışında Arınç'ın da görev süresi bitiyor bir daha aday olmayacak o da siyasetten çekiliyor. O da siyasi hayatının belki en öz verdiği dönemini yaşıyor şu aylarda. Evet çekileceği için de çok ciddi son günlerde yaptığı konuşmalarda biraz, biraz değil bir hayli geç olmakla beraber kuvvetli karşı çıkmalar getirmeye başladı nihayet. Gider ayak diyoruz galiba. Gider ayak, evet. Şimdi, e, yani burada AKP'de alışık olmadığımız gelişmeler demiş. Fikir ayrılıkları ve tartışmalar kamuoyu önünde yapılmaya başlandı. Buna alışık değiliz diyor. Şimdi Arınç, ilk çıkışı 2013'te kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kalamayacağı yolunda e, bir karar olmadığını açıklamıştı bu çok önemli bir mesele yani ki insanların özel hayatı en temel mesele aile hayatı Erdoğan konuşulanları inkar edecek biri değilim kız erkek öğrencilerin aynı evde kalamayacaklarını söylüyor diyor ve önlem alacaklarını gerekirse yasal düzenleme yapacaklarını söylemişti bu ilk önemli çatışmaydı diyor iki sene önce 2013'te ee, Erdoğan tarafından yalanlanınca Arınç da şey demiş ama e, ben kum torbası değilim diyor TRT ekranı ve başbakan yardımcısı olarak kendisine bağlı olan TRT'de bu çelişkiyi de Erdoğan izah etmesi gerekir ve önemli bir laf söylemişti ben bunu hatırlamıyorum atlamışım ki ben 24 saat izliyorum başbakanı, onun görevi de hükümet sözcüsünü izlemektir demiş. Hı. İlginç bir şey. Yani bir başka özgürlük ağırlık durumu da burada vardı. Ama gene de geç tabii, o da geç yani. Ama o güne kadar AKP'de kimsenin yapamadığı bir çıkışı yapan Arınç'tı. Alttan aldı, krizi soğuttu diyor. Arınç'ın partideki etkisini dikkate alıp Konuşanı, bakanı konuşan bakanı kapının önüne koyacağını açıklayan bir Erdoğan vardı. Bu krizden önce diyor. Onu yapamadı herhalde. Aynen bunu söylemiş. Şimdi ilginç olan Erdoğan'ın ilk bakanlar kurulu atışmasından da bahsediyor. O da ilginçti aslında. Yani havuz medyası diye adlandırılan bir kendi hükümete bağlı bir medya oluşturma girişimlerinde aldığı görevden sonra bir numara haline geldi Erdoğan açısından diyor. Binali Yıldırım eski ulaştırma ve denizcilik bakanı ve Erdoğan cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk bakanlar kurulunu ilk kez 5 Ocak'ta toplayacağını açıklamıştı. Bunu açık kastede de konuştuğumuzu gayet net hatırlıyorum. Davutoğlu'nun cevabı da cumhurbaşkanımızın zatı ve benim tarafından açıklanır bu konular. Dolayısıyla böyle bir toplantı yok demişti. Bülent Arınç'ın cevabı da Yıldırım'ın İzmir, İzmir milletvekili olmasının dışında bir pozisyonda yoktur diyor. O da ilginç. Açık bir tartışma var yani. Şimdi burada bir de Özal'ı, Turgut Özal'ı getiriyor. Erdoğan Partisi'nde daha önceki liderlerden daha hakim ve totali kontrol etme arzusu konusunda da sınır tanımıyor ama Yakın tarihte bize diyor ki Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasında bazı mesafelerde var küçümselmemesi gereken. Mesela Süleyman ile hatırlatıyor. Ta 93'te 9. Cumhurbaşkanı olduktan sonra onun partisi Doğruyol Partisi'nin başına en istemediği ismin Tansu Çiller'in geçmesine mani olamamıştı. Turgut Özal'ı da hatırlatıyor. Daha da geriye gidip 5 yıl daha ...1989'da 8. Cumhurbaşkanı olarak köşke çıkmadan önce... ...8 Türk büyüğü olarak anılan isimler arasındaki seçiminde büyük bir sürpriz yapmış... ...ve kendisine en tabi olacak kişi diye düşündüğü Yıldırım Akbulut'u getirmişti. Hakikaten alay konusu da olmuş olduğunu gayet net hatırlıyorum Akbulut'un durumlara, hakimiyeti, kapasitesi konusunda... Ve onu getirmiştim. Bak Bulut'un kendisi bile şaşırmış olabilir ihtimal. Odur ki diyor bu seçimi. Fakat devlet protokolündeki yeri bir numara olan meclis başkanlığı görevi sırasında bile Başbakan Özal'ın birkaç adım gerisinden yürümesi eleştirilince o beni bu makama getiren kişi ben asla onun önünde yürümem diyebilecek kadar sadıkta Özal'a diyor. Ama sonuç... Özal'la anlaşamadı, siyasal ve hukuki sorumlu olarak başbakanlık koltuğunda otururken sorumsuz cumhurbaşkanının her şeye karışmasına tahammül edemedi. Milletvekillerini köşkte toplayacak kadar bastıran Özal'ın markajına rağmen, önemli bu, mecliste Körfez Savaşı'na asker göndermeyi reddetti ve sadık o Sadık Akbulut başbakanlıkta iki yıl bile kalamadı koltukta diyor. Ondan sonra Mesut Yılmaz, Özal'ın en büyük sorunu ve 93'te e, sürpriz bir şekilde vefatı olmasaydı Özal'ın Cumhurbaşkanlığı'nı bırakıp tekrar ANAP'ın başına, Anavatan Partisi'nin başına geçmeye karar verdiği de biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı iken bile Anavatan Partisi İl, İstanbul İl Başkanlığı'na kimi seçiyor? Eşi Semra Özal'ı seçtirdiğini de hatırlatalım. Şimdi Demirel gibi Özal da başkanlık istiyordu, olmadı ve sonuç olarak bir noktada haysiyet meselesi haline geldiğini de koyuyor önümüze. Evet haysiyet yani hiçbir protokole tabi olmayan her düzeyde her insana karşı hürmet gerektiren haysiyet meselesi ihmal edilince o zaman sadakat yolculuğu uzun sürmüyor diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Davutoğlu'nun ilişkisi henüz yolun başında ama yolculuk süratli demiş. Dış politikadan ekonomiya kadar her konuda açıklamalar yapıyor Erdoğan. Talimat veriyor. Bu yolculukta Davutoğlu'nun şimdiden aşağı düştüğü mesafeler var. Bunları da örneklerle var. göstermiş. Dört eski bakanın yüce divanda aklanmasının Erdoğan tarafından reddi. Şeffaflık paketinin rafa kaldırılması gibi konularda Davutoğlu'nun Başbakan olarak tayin edici irade ortaya koyamadığını Arzusuz dışında bir sürecin şimdilik Sadık Başbakan'ı olduğunu biliyoruz demiş. Evet Doğan. bu ilginç. Şimdi peki nereye kadar zaman gösterecek demiş ama Fidan'ın MIT Müsteşarlığı'ndan Erdoğan'a rağmen istifa etmesine de mim koyun demiş. Evet. İlginç bunu yorumlamakta zorluk çekmiştik kendi aramızda. Yani benim kafamda iki şey var ya gerçekten profesyonel bir cover söz konusu bir üstünü örtme ya da e, çünkü yoğun istifalar oluyordu devletin bürokrasisinin temel taşı olan kurumlardan yoğun istifalar oluyordu oldukça fazla sayıda insan istifa ediyordu önüne geçemediğini söylüyordu bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden isimlerdi ya da gerçekten Erdoğan'a rağmen e, Erdoğan'ın ipten aldığı olarak da tabir edebileceğimiz insanlar da hareket edebildiğini gösteriyordu bu olay. Her ikisinden birini seçmek söz konusu ama ben hala birinciden yanayım. Yani i̇şte Buraya şey, mim koyun diye. Evet, Evet, yani ilginç aslında. Gerçekten de yani Ankara'da neler oluyor sorusunda en çok hak eden gelişmelerden biri. AKP tarihinde de alışık olmadığımız türden meseleler. İşte bu sözlerini özellikle söyledikten sonra Akif beki yaptığı açıklamayı... Sır kübüm dediği fidanın miti bırakmasından tedirgin olmuş görünüyor diyor Erdoğan. Milletvekilliği ötesinde planlar yapmış ve fidana bazı vaatlerde bulunmuş olabilir diyor. Şimdi Erdoğan'ın en önemli özelliklerinden biri de genellikle bir şey söylediği zaman ona şey kalıyor. Yani ben demiştim bak ne demiştim dedi. şimdi o zaman bu vaatler yapılmış fidan dediği zaman ...bundan geri dönmesi güç olabilir yani. Ki ciddi de bir iddia bu. Çok ciddi. Yani evet. sır kipim olarak nitelendirdiği bir insanı... ...böyle bir ithamla... E, ...konuşmak, anmak... ...gerçekten büyük bir... E, ...durumu ortaya çıkarıyor. Evet, bundan geri döner mi? Çok tahmin edilebilecek bir şey değil. Mesela... E, ...fidana vaatler nedir konusunda... ...sorunca da orasını bilemem demiş... Yani Erdoğan'ın bilmemekle yetinen, bilmemeye razı olan bir şahsiyet olmadığını da biliyoruz diyor. Peki Fidan'a bu vaatleri veren kim? Vaatlerde bulunan kim? Başbakan mı? Ya da siyaset sahnesinde bu aralar çok konuştuğumuz paralel yapı gibi örgütlenmeler mi? Ondan da bahsetmiyor Cumhurbaşkanı. Evet. Ve yani emsali görülmemiş bir şekilde tartışıyor bir MIT müsteşarının durumunu. Önemli sorular da çıkıyor diyor. Neden yoruldu? Erdoğan niye Yani zirvesindeydi kariyerinin diyor ki yaş itibariyle falan da öyle. Milletvekilliğini dinlenmek için mi istiyor? Yoksa fidanın MIT müsteşarı olarak gören talepler mi oldu? Bir. 2 Maalesef MIT müsteşarlığından istifa etmesi diye değerlendirirken böyle bir ortamda Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmayı ben asla doğru bulmam diye ağır bir laf söylemiş. Bundan da geri dönmesi zor aslında. Evet, Ben de fikrimden vazgeçmiş olabilirim bu yazıyı <gülüyor> okuduktan sonra. Çünkü Hakan'a bazı vaatlerde bulunmuş olabilir dedikten sonra Hakan Fidan'ın yüksek kademelere gelmesi izninde, hükümetin içerisinde muhalefetin sürekli bu demeçle kendisini almasına neden olacaktır. Şüphesiz. Yani Hangi yani, vaatlerde bulunmuş? Bundan size, geri dönemez. söyleyen Cumhurbaşkanı. evet. evet. evet. Ve böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmayı ben asla doğru bulmam diyerek de ihanete uğradığını demeyelim ama yalnız bırakıldığını mı düşündürüyor Aynı diye sormuş. Ve belki de en önemli cümlelerinden biri Erdoğan tek kişi bile kalsam ben bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürürüm diyelim. Bu da hiç alışık olmadığımız bir cümle açıkçası yalnız kalma kaygısını o yalnızlık anne dair bazı endişelerini belli etmiyor mu diye sormuş ki bence haklı doğan akını demiş mi bunu demiş hmm. tek kişi bile kalsam Burasına dikkat etmemiştim ben evet ben de ben bu, yani doğan akını okuyana kadar buraya dikkat etmemişim Çok ben bu mücadeleyi mi? sonuna kadar sürdürürüm demiş dolayısıyla Erdoğan'ı Erdoğan, Erdoğan haşlanmadı Erdoğan'a rağmen Erdoğan'ı tedirgin eden gelişmeler olduğunu gösteriyor. Yani bu duygu iklimini de dikkate alarak değerlendirmeliyiz. Bırakın devleti ve ülkeyi sır küpüm diyecek kadar yakın olduğu, başbakanlığa getirecek kadar güvendiği insanlara bile parlamenter esaslara dayalı bir anayasayla hakim olamayacağını görüyor demiş analizinde Doğan Akın bitirirken. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığında aradığı güç, parlamenter sistemi devlet başkanının yetkileri lehine epey zorlayan bu anayasada bile yok. Velhasıl diyor, Erdoğan bir güç sistemi kurdu ama gücü elinde tutarak inşa ettiği bu düzeni sürdürebileceğini görüyor ama başkanlık sistemine geçilemezse hukuki ve cezai mevzular var, haysiyet meseleleri var. Evet, Ankara'da bir şeyler oluyor diye bitirmiş. Evet, çok ilginç bir yazı okumak isteyenler için T24'ün internet sitesinde bulunabileceğini de söyleyelim. Evet başlığı Erdoğan'a rağmen Erdoğan'ın hoşlanmadığı, Erdoğan'a tedirgin eden şeyler oluyor. Ey Philadelphia. <gülüyor> Ey Philadelphia. Peki. Ee, bitirelim o zaman. Bugünkü programımızı bitirirken Sergio Mendes çalacağız. Sergio Santos Mendes, Mendes aslında okunuyor Sergio Santos Meces Brezilyalı önemli bir müzisyen Bostanova'nın caz ve funk bileşimleriyle karışık bir şeyini çalıyor bol bol ve onun da 11 Şubat'ta 1941'de doğduğunu belirtelim ve bir Desafinado adlı Antonio Carlos Jobim parçasını da çalalım ve bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. çıkatsız.